Bir hanım akıl hastası olan bir kocasına bakıma muhtaç olduğu için bakarsa e, bunun e, Allah katında mütafası nedir? Bazıları diyorlar ki kendi nefsine çok zulmet ederek bakmışım. E, böyle bir şey olmaz, e, bir mükafat olmaz gibi ama hep onun uzası için ondan kuvvet alarak baktım. Hocama bu, bu, bu konuda düzgü alabilir miyiz? İlkeala. Yöneltelim hocamıza inşallah. Eşiniz için de ya da kimin eşiyse ve efendi için de Cenab-ı şifa diliyoruz efendim. Şimdi bir kadın muhtaç olan eşine bu akıl hastası olabilir, fiziksel hastası olabilir ona bakarsa masa Allah'a ibadet etmiş olur, Cenab-ı onu ahirette ile mükafatlandırır. İnşallah. Onda hiç şüphesi olmasın yani. Yani bu bakmayın falan diyenlere kesinlikle kulak aldırmasın. Kesinlikle. Şimdi bak, ibadetin imandan sonra iki ayağı vardır. İmanla birlikte üç ayağı vardır. Söyle. Efendim, birisi iman. Birisi Allah'ın kullarına, birisi iman, birisi Allah'a kulluk, e, diğeri de Allah'ın kullarına hizmettir. İslam'ın beş, beş tane şartı var, beş tane esası var. Birisi imandır, dördü ameldir. Amellerden birisi namazdır. Allah'a karşı görevdir. Allah'a kulluktur. İkincisi oruçtu. Oruç tutmak Ramazan ayında. Bu da Allah'a karşı kulluktur. Üçüncüsü haçtır. Bu da Allah'a karşı kulluktur. Dördüncüsü zekattır. Zekat da Allah'ın kullarına hizmet etmektir. Öyle değil mi? Evet. Zekatı biz kime veriyoruz? Fakire, fukar. Fakire veriyoruz. Düşmene. İnsana veriyoruz yani. Muhtaç olan insana veriyoruz. Dolayısıyla İslam'ın beş temel esası bile İmandan sonra %25'i diyelim, dörtte biri Allah'ın kullarına hizmetle ilgili. Öbür tarafta mesela namazın kılınmasında da Allah'ın kullarına yine hizmet var. Niye? Çünkü namaz insanı edepsizliklerden, günahlardan, haramlardan, kötülüklerden alıkoyar. Dolayısıyla kullara yansıyan, Allah'ın kullarına yansıyan da böyle bir boyutu var. Oruç da öyle.